Hepinize merhaba, bir çarşamba akşamı tekrar sizlerle birlikteyiz. E, programa başlamadan önce Murat bir konuyla ilgili giriş yapmak istedi aslında. O evet. sözü ona vermek istiyorum öncelikle. E, evet, e, isim olarak hepiniz tanıyorsunuz Atilla ama e, açık radyoda program yapan Atilla değil. Bizim abimiz olan bir Atilla var. E, kendisi çok önemli bir ameliyat geçirdi. Biz de e, buradaki programımız zaten hayattaki her programımızda ilk defa bir e, böyle bir istisna yapıyoruz ve Bizim için çok değerli olan atlağıksoya e, acil şifalar diliyoruz. Ee, evet, aynen ben de tüm kalbimle ve yüreğimle acil şifalar diliyorum. Fakat atlağıksoyun önemi sadece bizim için değil, aslında teknolojinin karanlık yüzüne destek vermesiyle ilgili. Yani bunun önemini e, desteklemesiyle ilgili de. Çünkü de herkesten önce. Evet, e, Murat Lonsarla birlikte biz e, çalışmaya başladığımızda atlağıksoy bize ilk e, elini uzatan ve bize Hatta açıkça söyleyeyim ofisini açıp gelin burada birlikte çalışalım diyen kişiydi. Sağ olsun. Ee, en büyük dileğimiz en kısa zamanda yine onun başını ağrıtabilmek. Ee, Böyle diyerek e, bu programımızda biraz Asil Aksoy için yaparak onun hoşuna, e, duymaktan hoşuna gideceği bir konuyla başlıyorum ben. Kötü bir konu ama olsun. E, Murat'cığım ben geçenlerde senin bana gönderdiğin bir, e, geçenlerde dediğim 21 Ekim günü gönderdiğim bir mailden bugün bahsetmek istiyorum. Onun içeriğinden. E, yine bir, bir çeşit virüstü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir, bir buçuk ay önce ortaya çıkan ve de buradaki benim en ilginç bana gelen isminin bot olması yani kış <gülüyor> o anlamda sadece duyulduğunda uygun olması. Diğeri de, de bu bir anlamda Hollandalılar bu virüs yüzünden üç Hollandalı yakalanıyor fakat ne kadar büyük olaylara neden oldukları Sonra daha çıkıyorum. sonradan tabii. ortaya çıkıyor. Yani onlar daha basit bir şey için yakalanıyorlarmış gibi olup... ...habir ki daha büyük bir şey için ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Üç tane Hollandalı biri 19 esas olan 19 yardımcıları 22 yaşında. Üç tane Hollandalı işte bir ay kadar önce yakalanıyorlar. Yakalanma nedenleri bir tane bizim bot dediğimiz bir cins bir virüs diyebiliriz buna. Kötü bir program yazmaları ve bunun yüz bin bilgisayarı e, dünya çapında etkiliyor olmaları. Yakalanıyorlar. Adam bir ay geçiyor geçmiyor. Ortaya çıkıyor ki bu adamların aslında etkilediği bilgisayar sayısı yüz bin değil... Onun biraz 15 katı, bir buçuk milyon bilgisayarı etkilemiş bu adamlar. Bir buçuk milyon bilgisayara kimse fark etmeden bu bot dediğimiz kötü programı bulaştırmayı başarmışlar. Peki botun kendisiyle ilgili nasıl bir virüs olduğuyla ilgili bir bilgimiz var mı? Var, var. Esasında bu önemli o? olan da bu. Bu bot zamanında hizmet engelleme saldırıları, İngilizcesi Denial of Service... ...atak dediğimiz ya da kısaca DOS dediğimiz saldırı cinslerinden için kullanılan bir aracı program. E, konu şöyle çalışıyor. Bu işte Hollandalı e, saldırganlar bir ufak program yazıyorlar. Bunu kimse fark etmeden işte yüz bin zannediyorduk bir buçuk milyon bilgisayara dağıtıyorlar. Ve o bir buçuk milyon bilgisayar sürekli bu insanlardan haber bekliyor. Sonra e, bunlar gidip çeşitli web sitelerini... Çok önemli zamanlarda şey yapma, etkilemeye başlıyorlar. Onların kapasitelerini doldurup çalışma hale getirmeye başlıyorlar. Tabii bununla ilgili de şantaj yapıyorlar. Diyelim çok basit bir örnek verelim. Çok önemli bir maç var ve bu maçla ilgili de çok önemli bir internette çok para kazan bir kumar sitesi var. Bu kumar sitesine gidip diyorlar ki bakın sizin önümüzdeki hafta çok önemli bir maçınız var. Bu, iş, bu işten çok para kazanacaksınız. Ama biz bu sahip olduğumuz bir buçuk milyon kullanıcıdan size öyle bir trafik yaratırız ki bütün sunucularınız çalışmaz hale gelir. Siz de bu maçla ilgili hiç artık bahis toplayamazsınız, para kazanamazsınız. O yüzden bize temizseniz para verin diye şantaj yapıyorlar. Hmm. Ki bununla ilgili Amerika'da zaten geçenlerde şantajlar yapmışlar. O yüzden de yakalanmışlar. Ama zannediliyor ki 100 bin bilgisayarla bu şantaj yapılıyor. Daha önceden buna benzer bu tam bu tarz değil ama buna benzer biz bir e, uyarıda bulunmuştuk e, yanlış hatırlamıyorsam. Bulunmuştuk evet. O başka bir Artık şeydi. olayın o, rengi, değişmeye, rengi başladı değişmeye başladı diye. Başladı. Tabii. O da şeydi hatırlarsan e, e, virüs e, senin bilgisayarındaki programları biraz dosyaları senin önemli dokümanlarını şifreliyordu. Deşifrelemek için bana 50 dolar göndersen anahtar vereyim diye yolluyorlardı. <gülüyor> Camcı usulü gibi. Tabi tabi camcının çocuklara e, mahallenin çocuklarına sapan hediye etmesi gibi. Peki e, yine pardon ben araya böyle bir parantez tabii, tabii. açtım. Devam edebilir misin? Tabi işte bu bot yüzden bir buçuk yani, milyon olduğunu görünce ortak baya birbirine girdi biz ne yapacağız nasıl olacağız diye tabi botu bu adamlar yakalandıkları için artık emir veremiyorlar. Ee, ve hani şu bir şu server kapansın bu böyle olsun burası çalışması hale gelsin diyemiyorlar. Ama yine de antivirüs firmaları da tabii hemen saldı şey yaptı bu konuda e, harekete geçtiler. Antivirüs firmaları da e, bu botu bir virüsmüş gibi değerlendirip bilgisayarında bot olanları temizlemek üzere kendi virüs veri tabanları içine bunu koydular. Peki. Bundan Türkiye'de de birçok bilgisayarın aslında e, bu bottan etkilendiği düşünülüyor. Peki e, nasıl herhangi bir virüs bulaştığı zaman e, hani böyle bir ağırlama olur, e, makinalarımızda o türlü bunun özel bir e, anladığımız bir noktası var, var mı? Var, var oldukça var. Ee, şimdi normalde biz virüs bize zarar verir değil mi? Yani bir virüs bizim bilgisayarımıza bulaştığımız zaman bize zarar verir. Bu bot dediğimiz tarzın zaten e, robot kelimesi vardır ya Hı -hı. oradan geliyor. Hı -hı. Onun ikinci hecesi olduğu için bot. Senin gibi kışlık botla ilgisi yok söylediğin gibi. <gülüyor> evet. Robot e, kelimesinden gelen bu botun yaptığı şey senin bilgisayarına bulaştığı zaman bilgisayarına hiçbir zarar vermiyor. Sürekli internetin bir ucundaki bir köşesindeki kendi e, komutanı diyelim buna sanki bir askeri birliğin komutanıymış gibi düşün. Komutanın kendisine vereceği emri bekliyor. O emir gelene kadar da senin bilgisayarında ne bir yavaşlama oluyor ne bir rahatsızlık verici bir şey oluyor hiçbir şey olmuyor. Komutan e, bir gün emir veriyor Mesela örnek olarak diyelim ki Açık Radyo örneği olsun. Açık Radyo gidin diyor. Bütün 1,5 milyon internetteki 1,5 milyon bilgisayar işte Açık Radyo.com.tr web sitesine saldırın diyor. E Tabii Açık Radyo.com.tr sitesinin sunucunun, onun bağlı olduğu internet servis sağlayıcının hepsinin belli kapasiteleri var ve bu aynı anda 1,5 milyon kullanıcıya hizmet vermek üzere hazırlanmış cihazlar değiller. O yüzden 1,5 milyon kullanıcı bunlara saldırdığı zaman bu cihazlar kapasitelerinin üzerinde kullandıkları için. Hem o bir buçuk milyonun bazılarına hem de normal kullanıcılara artık hizmet verememeye başlıyorlar. Böylece ne oluyor? Açık radyo bir süre internetten kopmuş, internete hizmet veremez hale gelmiş oluyor. Evet yani aslında bizler e, herhangi bir web sitesi ya da böyle bir radyo ya da önemli bir kanal olmadığımız takdirde birebir bize tehlikesi olacak bir şey değil ama tehlike. ...unsuru oluyoruz biz. Kendimiz Kesin. saldırgan oluyoruz. Tabii biz orada He. şey oluyoruz. Evet, saldıran işte bir buçuk milyondan biri bir, bir şey oluyoruz. Oradaki bir er biz oluyoruz. Ve tabii hem direkt hem direkt orada suçluyuz. Kendi bilgisayarımızı niye korumadık? Niye böyle bir botun bizim bilgisayarımıza bulaşması? Ve sonradan da o zavallı kurbana saldırmasına izin verdik gibi şeylerimiz var. Tabii bir buçuk milyon olduğu için hiçbir e, hani e, hükümet görevlisinin ya da polisin bize gelip de sen buraya saldırıyormuşsun diyecek yok diyecek hali yok bugün Ama yine de sosyal sorumluluk adına buna çok dikkat ediyor olmamız lazım. Peki Murat, bu, bu işin sonu nereye gidecek? Yani ben hakikaten biraz moralim bozuluyor nereye gidecek bu işin sonu o kadar enteresan şeyler çıkmaya başlıyor ki biz seninle bu işi yapıyor olsak bile sen beni dahi e, bir canlı yayın öncesi bugün başka bir şey konuşacağız şunu konuşalım diyerek bugün için söylemiyorum ama şaşırtabiliyorsun bu saldırı çeşitleriyle hmm, ne evet. e, nereye gidiyor sonumuz ne olacak bu konular? şimdi saldırı çeşitlerini bir kenara bırakalım da Banu e, dikkat ediyor musun biz programlarımızın Neredeyse e, üçte ikisinde çözüm olarak ya da çözümlerden biri olarak dinleyicilerimize internet ve teknolojide güvenlik bir konu. Aman buna dikkat edin. Aman bu konunun farkında olun. E, ne yapacağınızı programda söylemenin ötesine, siz bunu biraz düşünürseniz çözeriz diyoruz öyle değil mi? Evet. Aslında biz çözümü yapıyoruz bile, yani bu programı yapıyor olmamız bile, bu anlama ifade, bu anlama geliyor. Evet. O yüzden aynı şey burada da söz konusu yani bizim e, herkesin de yapması gereken bizim de yapmamız gereken e, teknolojiyi kullanıyorsak bu teknolojinin bize getirdiği muhteşem yararlar yanında bir, bir takım karanlık yüzlerinde olduğu ve bu karanlık yüzlerinin beraberinde e, bizim yani bu teknolojiyi kullanan insanların bu konunun da farkında olup buna ilgi göstermemiz bu konuyu çözmemiz gerektiği yatıyor. Aslında çok zor şeyler değil bu konu içinde standart virüslerden farklı bir şey söylemeyeceğim. Genel bir tekrar olması için şey yap, izin verirsen bir üzerinden geçeyim. Nelere dikkat etmemiz Nelere dikkat gerekti gerektiğinin konusu. antivirüs programımız olmalı ve bunu güncel tutmalıyız. Bunun güncel olduğuna dikkat etmemiz lazım. E, bilgisayarımızın yamalarını e, işletim sistemini üreten firmalar tarafından Microsoft ya da diğer firmalar tarafından üretilen yamaları sürekli takip edip yeni yamalar çıktığı zaman bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor ki e, o yamanın yamanmadığı zamanki açıktan yararlanarak kimse bilgisayarımıza bir giriş yapamasın. Bir de parolalarımıza çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Hem kendim böyle bir panik yaratırcasına açtım konuyu. Hı. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmaya çalışan bu konuya kafa patlatan kişiler zaten bütün detayları araştırıyorlar, biliyorlar. En azından böyle riskler altında ve bizim yani normal kullanıcının ulaşamayacağı kadar derin noktalara gidebilecek risklerin olduğunu fark edip e, nerelere danışmamız gerektiğini ve danışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu kadar da dediğin gibi basit aslında. Şimdi ben rahatladım. Sen evet. de varsın sol sağ tarafımda sürekli. <gülüyor> Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. E, teknolojinin içindeyseniz arkanızda bir risk var demektir. Dikkat edin lütfen. Ama benden size güvenli günler boşça kalın, geçmiş olsun atila